Kõrtegab <gülüyor> Diyarbakõn radyosu sõna. <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyenler. Tatil gününüzde kahvaltı keyfinize yöremizden de devam etmek istiyorsanız... ...o halde radyolarınızın sesini biraz daha açmanızı öneriyoruz. Yöremizden bugün de sizin için ve size özel başlıyor. Sevgili dinleyenler, bölgemizde yaşanan güncel gelişmeler, spor, sağlık, eğitim, hukuk konuları, bilim sohbetler, uzman konuklarımızla yapılan söyleşiler ve bölgemizi adım adım gezdiğimiz bir yöremizden programına daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Programı hazırlayan arkadaşlarım Soner Emre, Arzu Yortçu, yapım yardımcımız Ayşegül Anık, teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu. Program sonucunuz Ben Aslı Hocaoğlu. İki saat sürecek beraberliğimize birlikteliğimizin ilk müziğini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Daha sonra da program akışımızda neler var ve sizlere kısaca aktaracağız ve iletişim numaralarımızı sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyenler, programımızın müzik akışında ilk sırada ki sanatçımız Lemansam. Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Türkiye'de sanatçımızı sizlerle baş başa bırakıyorum. İnanacağınız şarkı al Fadima.